Bir resim çizdi Ozan Denizin türküsünü koydu içine Ağacın türküsünü koydu Yüreği doldu birden Çocukluğunu türküledi Ozan Koştu Zigana'nın dağlarına Eteklerinde taze çimen kokusu Dalında bahar Toprağında bereket Dağın ardı üç beş ev Dağın ardı memleket Merhaba ayrı düştüğüm dostlar. Merhaba çocuk gülüşlerim, koşmalarım, düşmelerim. Yaşıtım kara kuzu. Dağın üstünde bulut, bulutun içinde güneş. Bahçesinde düşe kalka oynadığım bizim ev. Asırlık ceviz ağacı, elma ağacı. Merhaba toprak. Merhaba anamın öyle bir boynuma sarılışı İhtiyar bir balıkçının iri ve hasretli elleri Merhaba yayla türküleri Ak mendilim, duru sevdam Ay ışığım, sevgi damlam Merhaba beni mi en durdun gaşlarımı en durdur gaşlarımı babanı da babanı Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına Donizetti'nin Aşk İksir Operası'ndan tenor partisi Una Furtiva Lacrima'da tenor Ömer Yılmaz'ın sesiyle programa başladık. Ardından Rüştü Asyalı'nın sesinden Ömer Yılmaz'ın doğduğu topraklara, Zigana Dağları'na, dostlarına, çocukluğuna... Yaşıttığı kara kuzuya, bulutlara, güneşe, bahçesinde düşe kalka oynadığı evine, bahçedeki asırlık ceviz ağacına, annesine, yayla türkülerine seslendiği merhabasını dinledik. Ardından iki Karadeniz türküsüyle Ömer Yılmaz'ı dinlemeye devam ettik. Ben seni sevduğumi ve gemiler gire Benercüment Ben Ercüment Gürçay, her hafta olduğu gibi bu hafta da arkadaşım Selahattin Çolak programı sizlere ulaştırıyor. Bugün programda 2006 yılında 53 yaşında hayata veda eden Türkiye Operası'nın en yetenekli tenor seslerinden Ömer Yılmaz'ı sizlere anlatmak ve seslendirdiği türkülerden örnekler dinletmek istiyorum. Birkaç hafta önce Ankara'da Ruhis Dostlar Korosu ve uzun yıllar operada ve çeşitli sahnelerde Ömer Yılmaz ile birlikte şarkılar, türküler söyleyen kadim dostu, opera sanatçısı Bas Tuncer Tercan'ın katıldığı bir toplantıda türküler söyledik. Ömer Yılmaz'ı bir kez daha andık. Ömer Yılmaz'ın sevgilisi, eşi, yoldaşı Aynur Yılmaz da o gece bizlerle birlikteydi. Ömer Yılmaz, 1953'te Karadeniz'i İran'a bağlayan, tarihi İpek yolu üzerinde yer alan, yüksek dağlarla çevrili Ziganan'ın bir dağ köyünde dünyaya gelir. Müzik yeteneğini bir tulum sanatçısı olan dedesinden alır. Dağ köyünde evdeki radyodan Erzurum Radyosu'nu dinleyerek türkülerle olan ilişkisini sürdürür, büyütür. Yani işte türkülerle birlikte büyür bir anlamda. Opera şarkılarıyla ilk tanışmasına da evdeki radyo vesile olur. İşte Erzurum Radyosu'nu ararken rastladığı Sovyet radyolarından dinlediği, belki o an için ona bir anlam ifade etmeyen bu şarkılarla gelecekte ona ithaf edilen operanın türküsü, unvanının köşe taşları yavaş yavaş yerli yerine oturmaya başlar. Çocukluğu Karadeniz'in Zigana'nın baş döndüren doğasında çiçeklerle, börtü böcekle iç içe geçer, işte okula genellikle yürüyerek gider gelir, okulda türkü söylemeye, tiyatro oyunları sahnelemeye başlar, sınıftan bozma sahnede sergilediği ilk oyun Moliere'in cimrisidir. 1963 yılında 12 yaşında ailesiyle Ankara'ya yerleşir. İşte annesi Ankara Radyosu'nda çalışmaktadır ve o yıl Ankara Radyo Evi'nin açtığı çocuk korusu sınavlarına katılır. Yaklaşık işte bin küsur kişinin katıldığı seçmelerde seçilen 80 çocuk arasında Ömer Yılmaz da vardır. 9 i̇şte yıl boyunca koroda yer alır. İşte zaman zaman opera temsillerine çocuk korusu desteği verilir ve böylece Opera ile de tanışmış olur. Çocukluğunda Zigana Dağları'nda Sovyet radyolarından tanıdığı seslere, şarkılara daha yakındır artık. Türkü söylemeye devam eder ama aynı zamanda opera sanatçılarını da canlı olarak dinler. İzninizle muhabbete küçük bir ara verip Ömer Yılmaz'dan birbirine bağlı iki Karadeniz türküsü dinletmek istiyorum. Bu türkülerde bağlamayı Ömer Yılmaz ve Tuncer Tercan çalıyorlar. İşte bağlama demişken küçük bir not. Ömer Yılmaz ilk bağlamasını Ankara Radyosu'nda söylediği yıllarda edinir. Bu bağlama Büyük Usta Mehmet Erenler'in ona hediye ettiği bağlamadır. Ömer Yılmaz'ı birbirine bağlı iki Karadeniz türküsünde dinlemeye devam ediyoruz. İkinci türkünün nakaratlarında opera sanatçısı Tuncer Tercan'ın sesini duyuyoruz. Ağır Sarın Balini ve Divane Aşık Gibi. Ağırsan. gönül Ömer Yılmaz e, türkülerle büyümüştür. Onları severek söyler ama e, artık yavaş yavaş karar verme zamanında yaklaşmaktadır. E, i̇şte türküler mi, opera mı? O günlerde müzik yaşamını da derinden etkileyecek bir olay olur. Dilerseniz o anı Ömer Yılmaz'ın e, kendi sesinden dinleyelim. Radyo maaşı Çocuk konusundan girdim. Annem orada küçük bir memurdu. Onun yanında gezerken stüdyonun kapısı birden açıldı. Esmer bir adam çıktı. İçeride büyük orkestra çalıyor ve bir yan odada kayıtlarını dinliyorlar. Tekrar duydum bunu. Lütfiyar İmanov buraya gelip bunların kaydını bizim büyük ile birlikte yapmış. Hani derler ya bir roman okudum hayatım değişti diye. O sonralarda Ruvisu da gelip gidiyor. ...Ruysu olduğunu anneme sorarak öğrenmiş, eline bir bağlama gayet ufak e, tefek tıknaz fakat düzgün girdi. E, etrafı merhabalar, merhabalar benim bahsesim yok, takip edemiyorum diyerek girdi ve içeride bir süre sonra sesler geldi. Anne kim dedi, operacıymış dedi, Ruhysu. E, Adaletliyesi içeri girdi ve verdim şu... Garip bülbül gibi yaralar veri, yağmur gibi yarbaşı daşlar. İlla dostun günü yaralar veri veri veri, ay veri veri veri, dost veri. Ömer Yılmaz operada karar kılar ama bir biçimde türkülerle olan yolculuğu da devam edecektir. 1974 yılında 21 yaşında Ankara Devlet Operası korosuna katılır. Zaman zaman solist partilerinde seslendirmeye başlar. Karlolf'un Carmina Burana operasındaki tenor partisini değişik sahnelerde 250 kez seslendirir. Bu olağanüstü yorum Ö Ömer Yılmaz için opera solistliğinde yolunu açar bugün daha çok Ömer Yılmaz'ın Türk yorumlarına yer vermek istiyorum programda ama Dilerseniz şimdi Adan'ın yazdığı mavi nota e, lirik mavi nokta lirik operasından bir tenor Partisinde e, Ömer Yılmaz'a kulak verelim nefis bir yorum keops Müzik açık radyo 94.9'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz Mavi Nokta Lirik operasından bir tenor partisinde Ömer Yılmaz'ı dinledik ee, Ömer Yılmaz 1974'te Ankara Devlet Operası'nda başlayan opera kariyerinde... ...devlet bursuyla gittiği İtalya'da bir yıl Maestro Gallo'dan dersler aldı. Daha sonra Nikolov, Roman Verlinski ve İhsan Şenol ile opera, opera üzerine ustalık eğitimi alan Ömer Yılmaz... Işte ...sevil berberi, Don Giovanni, Alay'ın Kızı, Rita... Carmina Burana, Prens Igor, Sihirli Flüt, Rigoletto, Don Pascal, Così Fan Tutte, öylesine Bir Dinleti, Faust ve Yunus Emre gibi 30'un üzerinde eserin başrolünü oynadı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitmen olarak çalışmaya başladı. 2004 Ocak ayında Şef Reng'in Gökmen yönetiminde Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu CD olarak yayınlanmıştır. 2005 yılı Eylül ayında yine Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilen... ...üç tenor konserinde yani yüzde 50'si Türkçe eserlerden oluşan parçalar seslendirmiştir. Opera kariyeri boyunca işte Rusya, Moldova, Bosna, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Çin... ...Singapur, Hong Kong, Amerika, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Kıbrıs... Avusturya, İtalya ve daha birçok ülkede temsiller ve konserler gerçekleştirmiş ve 2003 Dünya Kupası'nda Güney Kore'de, Seul'de ulusal maaşımızı da seslendirmiştir. Yurt içinde de çeşitli turnelere ve İzmir, Efes, İstanbul gibi uluslararası festivallere katılan Ömer Yılmaz son olarak... 11. Aspendos Festivali'nde Carmina Burana, Yunus Emre ve Rigoletto olmak üzere üç eserin başrollerini seslendirmiştir. Ömer Yılmaz sadece bir opera şarkıcısı, yorumcusu, sanatçısı değildi. Aynı zamanda opera yapıtlarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair kafa yoran da bir düşünce insanıydı. İşte 1989 yılında yapılan 1. Opera ve Bale Kongresi'nde o güne kadar söylenen Batı kaynaklı Librettoların belki yeniden çevrilerek temiz bir Türkçe ile söylenmesi hatta opera yapıtlarının kendi dillerinde söylenmesi gerektiğini savunmuştu. Ömer Yılmaz'a göre her ulus kendi dilinde de operalar yazabilmeliydi. İşte türkülerimiz operamıza da kaynaklık yapabilirdi. Yerel ulusal bir operanın bir kültür politikası haline gelmesi gerektiğini ısrarla ve cesaretle savundu. Bir ulusal opera rönans, rönesansı önerdi ve bugün bu önerisinin zaman içerisinde karşılığını bulduğunu söylemek de pekala mümkün. Ömer Yılmaz 1988 yılında düzenlenen Devlet Operası Bahar konserlerinde türküler seslendirdi. Şimdi onu bu konserlerden bir kayıtta Azeri bir türkü de dinliyoruz. Ayrılık. Thank you. Ve sizlere Ankara Devlet Operası Sanatçılarının Mardin'de verdikleri ve Aryalar türküler seslendirdikleri konserden bir uzun hava yorumunda Ömer Yılmaz'ı dinletmek istiyorum. Bu türküde bağlamayı da Ömer Yılmaz kendisi çalıyor. Kısa bir kayıt ve ses kalitesi de çok iyi değil ama ne gam yani öyle bir yorum ki birlikte dinleyelim isterseniz. Ömer Yılmaz opera sahneleri dışında Maria Faranduri, Arif Sağ, Erkan Or, Tuncer Tercan gibi birçok sanatçıyla birlikte konserler yaptı. ben Ömer Yılmaz'ı ilk kez 2003 yılında işte bugün yerinde yeller esen Taksim AKM'de büyük salonda düzenlediğimiz bir ruhi su anması konserinde tanımıştım. O dönemin Kültür Bakanı İstemi Talay ve Sıdık Kasu birer kısa konuşma yapmışlardı. İşte programı Rüştü Asyalı ve Berin Ötenel sunuyordu. İşte konserde kimler vardı? Operadan Ömer Yılmaz, Tuncer Tercan ve Ufuk Karakoç vardı. Sonra Hasan Yükselir vardı konserde. Ruhisi Dostlar Korosu da Türkler söylemiştik. 16 yıl olmuş. Oysa daha dün gibi anımsıyorum. Ömer Yılmaz'ın ilk ve tek profesyonel albüm kaydı yaklaşık on yıl süren bir sürecin sonunda gerçekleşti. İşte 1980'li yılların ilk yarısında yaz tatillerini geçirdikleri Bodrum'da ki o yıllarda Bodrum bugün olduğu gibi henüz beton yığınlarına kalabalıklara teslim olmamıştı. İşte balıkçının yani Cevat Şakir'in izlerini sürmenin hala mümkün olduğu günlerini yaşıyordu. Gitar sanatçısı Bekir Küçükay ile Sevda Türküleri projesini o günlerde konuşmaya başlamışlar. Hatta bir rivayete göre ilk deneme kaydı Bodrum'da bir su içerisinde yapılmış. Albüm 1994'te yayımlandı. Şimdi bu albümden iki Azeri türkü dinletmek istiyorum. İlk türkü Meni Attın Aygız Ataş'a ve sonra Yalgız'a. I'm yeah. do.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 You're my Ömer Yılmaz ve Bekir Küçükay albümün yayınlanmasını takip, e, takiben Anadolu'nun birçok kentinde Sevda türküleri, konserleri yaparlar. Şimdi bir konser kaydında Ömer Yılmaz ve Bekir Küçükay'a kulak verelim isterseniz. Deniz Üstü Köpürür. Ben sana söyledim Bekir değil mi? Ya biz isterlerse ne olacak diye. Hı? Şu girerken bırıldandığımız bir türkü var ya. Önce ben onu sonra sen parçanın istediğim bir yerinde bana eşlik etmeye başla. Böylece röportuarımıza bir türlü daha kazanmış olalım. Evet, evet. <gülüyor> bana önce bir la ve mi sesi lütfen. Deniz üstü köpürür Kayada binsen götürür hey canım hey, kayada binsen götürür hey canım hey, beni bu dünyadan girecek. Gidişim... 1940'lı yıllarda bin yıllık sazın eşliğinde opera tekniğiyle yerel söyleyiş tekniklerini harmanlayarak işte geleneksel müziğimizi batılı kulaklara taşımaya başlamıştı. Ömer Yılmaz ve Tuncer Tercan da Ruhi Sun'un izinden giderek 1990'lı yıllarda Anadolu kentlerinde Ezgili Yürekler konserleri yaptılar. Ömer Yılmaz'ın hayata veda etmesinden sonra bu konser kayıtlarından oluşan Ezgili Yürekler albümü yayımlandı. Şimdi bu albümden bir türkü dinletmek istiyorum. Sabah Oldu Sabah oldu, sabah oldu, cigara Ömer Yılmaz 53 yıllık ömründe türküleri çok sevdi bir de Aynur Yılmaz'ı çok sevdi 1982 yılında tanıştılar işte iki yıl sonra evlendiler. Klasik karı koca ilişkisinin çok daha ötesinde her zaman iki sevgili, iki arkadaş, iki yoldaş gibi yaşadılar. 1988'de kızları Damla Dünya'ya geldi. O da babasının izinden giderek müzik okudu. Bilkent Üniversitesi piyano bölümüne devam etti. Onulmaz hastalığı 2005 yılında geldi Ömer Yılmaz'ı buldu işte tetkikler ve ardından ilk ameliyatla başlayan tedavi süreci onu müzikten ayrı tutamadı. Az önce dinlediğimiz Sabah Oldu türküsünün de yer aldığı konserini ilk ameliyatından 15 gün sonra verdi. İkinci ameliyatını takiben ilk kez doğduğu kentte Trabzon'da konser verdi ki bu onun son konseri oldu ne yazık ki. Ömer Yılmaz 2006 Nisan ayında 53 yaşında hayata veda etti. Operanın türküleri sustu. Güzel bir ses, güzel bir yürek başka bir hayata gitti. Anıları ve sesi sonsuza kadar sevenlerinin yüreklerinde, kulaklarında yaşayacak elbette. Programı Ömer Yılmaz'ın eşine, yoldaşı Aynur Yılmaz'a yazdığı mektupla devam ediyorum. İşte mektubu Rüştü Asyalı seslendiriyor. Ardından Aynur Yılmaz sözü devralıyor ve program Ömer Yılmaz'dan dinleyeceğimiz birbirine bağlı iki türküyle sona eriyor. Sarı çiçek ve odam kireç tutmuyor. Program destekçim Sayın Fatma Üze desteği için çok çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonranın geçmiş program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasında ulaşıp dinleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi saat 13'te açık radyo 94.9 Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle iyi bir hafta diliyorum hepimize. Sen kalın. Gel benim ayışığım, Gel soyunun en güzeli, Kafkasların kar suyu kadar temiz, En müşfik anadan daha sevecen, Gel her şeyden umudumu kesmişken geldiğin gibi, Gel dokun kalbime, Yalnız sen dokunabilirsin parmaklarında, Yalnız sen dindirirsin bu yalnızlığı. Ay yavan yaban gülü tomurcuğum, karım, sevgilim. Bir taraftan her şey yarım kaldı diyebilirim ama bir taraftan da birçok insanın ömrüne sığmayacak kadar güzelliği, sevgiyi yaşadık sanıyorum. O yüzden o anlamda herhalde geri kalan ömrüme de yeter oldu. Ready